Beşinci nükteli işaret. Umuru kaybiyeye dair hadislerin birkaç misalini zikrederiz. ikrederiz. Rasul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam nakli sahih ile ve mütevatir bir derecede bize vasıl olmuş ki mimber üstünde cemaatı sahabe içinde ferman etmiş ki İbni Hasanun hade Seyyidun Seyyuslihu bihi bey nefieteine azimeteyn. İşte kırk sene sonra. İslam'ın en büyük iki ordusu karşı karşıya geldiği vakit, Hazreti Hasan radıyallahu an, Hazreti Muaviye radıyallahu an ile musalaha edip, Cedd-i Emcedi'nin mucize-i gaybiyyesini tasdik etmiştir. İkincisi, nakli sahih ile Hazreti Ali'ye demiş, سَتُقَاتِلُ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ Hem vak'a'yı cemel, hem vak'a'yı sıffîn, hem vak'a'yı havariç hadiselerini haber vermiş hem Hazreti Ali radıyallahu an Hazreti Zübeyir ile seviştiği bir zaman dedi, bu sana karşı muharebe edecek fakat haksızdır. Hem Ezvacı Tahiratına demiş, içinizde birisi mühim bir fitnenin başına geçecek ve etrafında çoklar katledilecek. Watan behu aleha kilabul hawab işte şu sahih kat'i hadisler. 30 sene sonra Hazreti Ali'nin Hz Ayşe ve Zübeyir ve Talha'ya karşı vakayı cemelde ve muaviyeye karşı sıffinde ve havarice karşı Harevra'da ve Nehruvan'da muharebesi, o ihbar-ı gaybiyenin bir tasdik-i fiilisidir. Hem Hazreti Ali'ye, senin sakalını senin başının kanıyla ıslattıracak bir adamı ihbar etmiş. Hazreti Ali, o adamı tanırmış. O da Abdurrahman ibni Mülcemül Harici'dir. Hem Haricilerin içinde, Züsedy denilen bir adamı garip bir nişanla alamet olarak haber vermiştir ki havariçlerin maktürleri içinde o adam bulunmuş. Hazreti Ali onu hakkaniyetine hüccet göstermiş. Hem mucize-i nebeviyeyi ilan etmiş. Hem Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam Ümmü Seleme'nin daha diğerlerin rivayeti sahihiyle haber vermiş ki Hazreti Hüseyin taf yani Kerbela'da katledilecektir. 50 sene sonra aynı vakayı ciğersuz vukua gelip o ihbar-ı tasdik etmiş. Hem mükerreren ihbar etmiş ki benim ali beytim benden sonra yalqavna katlan ve teşrida yani katle ve belaya ve nefy'e maruz kalacaklar ve bir derece izah etmiş, aynen öyle çıkmıştır. Şu makamda bir mühim sual vardır ki denilir ki Hazreti Ali o derece hilafet liyakati olduğu ve Resul Ekrem ve Vesselam'a karabeti ve harikulade cesaret ve ilmiyle beraber neden hilafette takdüm ettirilmedi ve neden onun hilafeti zamanında İslam çok keşmekeşe mazhar oldu? El Cevap: Ali Beyt'ten bir kutbu azam demiş ki: Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Hazreti Ali'nin radıyallahu anh hilafetini arzu etmiş fakat gâipten ona bildirilmiş ki muradı ilahi başkadır. O da arzusunu bırakıp muradı ilahiye tabi olmuş. Muradı ilahinin hikmetlerinden birisi şu olmak gerektir ki vefat-ı nebevi'den sonra en ziyade ittifak ve ittihada gelmeye muhtaç olan sahabeler eğer Hazreti Ali başa geçseydi Hazreti Ali'nin hilafeti zamanında zuhura gelen hadisatın şehadetiyle ve Hazreti Ali'nin mümaşaatsız, pervasız, zahidane, kahramanane, müstaniyane tavrı ve şöhretgiri alem şecati itibariyle çok zatlarda ve kabilelerde rekabet damarını harekete getirip tefrikaya sebep olmak kabiyen muhtemeldi. Hem Hazreti Ali'nin hilafetinin teehür etmesinin bir sırrı da şudur ki gayet muhtelif akvamın birbirine karışmasıyla Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın haber verdiği gibi sonra inkişaf eden 73 fırka efkarının esaslarını taşıyan o akvam içinde fitne engiz hadisatın zuhuru zamanında Hz. Ali gibi harikulade bir cesaret ve feraset sahibi, Haşimi ve Ali Beyt gibi kuvvetli, hürmetli bir kuvvet lazım idi ki dayanabilsin. Evet, dayandı. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın haber verdiği gibi ben Kur'an'ın tenzili için harbettim, sen de tevili için harbedeceksin. Hem eğer Hazreti Ali olmasaydı dünya saltanatı, Müluk Emeviyeyi bütün bütün yoldan çıkarmak muhtemeldi. Halbuki karşılarında Hazreti Ali ve Ali Beyti gördükleri için onlara karşı müvazeneye gelmek ve ehli İslam nazarında mevkilerini muhafaza etmek için ister istemez Emeviye devleti reislerinin umumu kendileri olmasa da herhalde teşvik ve tasvipleriyle etbalarını ve taraftarları, bütün kuvvetleriyle hakiki İslamiyeyi ve hakiki imaniyeyi ve ahkam-ı kuraniyeyi muhafazaya ve neşre çalıştılar. Yüzbinlerle binlerle müctehidini muhakkikin ve muhaddisi nikamilin ve evliyalar ve asfiyalar yetiştirdiler. Eğer karşılarında Ali Beyt'in gayet kuvvetli velayet ve diyanet ve kemalatı olmasaydı Abbasi'lerin ve Emevilerin ahirlerindeki gibi bütün bütün çığırdan çıkmak kaviyen muhtemeldi. Eğer denilse, neden hilafeti İslamiyye Ali Beytine Nebavi'de takarur etmedi? Halbuki en ziyade layık ve müstehak onlardı. El cevap saltanatı dünyeviyye aldatıcıdır. Ali Beyt ise hakayık-ı ve ahkamı ı muhafaza'ya me'mur idiler. Hilafet ve saltanata geçen ya nebi gibi masum olmalı veyahut hulefa-yı raşidin ve Ömer ibn Abdülaziz Emevi ve Mehdi Abbasi gibi harikulade bir zühdü kalbi olmalı ki aldanmasın. Halbuki Mısır'da Ali Beyt namına teşekkül eden devlet-i hilafeti ve Afrika'da Muvahhidin hükümeti ve İran'da Safeviler devleti gösteriyor ki saltanat Dünyeviye Ali Beyt'e yaramaz. Vazifeyi aslıyesi olan hıfsı dini ve hizmet-i İslamiyeti onlara unutturur. Halbuki saltanatı terk ettikleri zaman parlak ve yüksek bir surette İslamiyete ve Kur'an'a hizmet etmişler. İşte bak, Hazreti Hasan'ın neslinden gelen aktaplar, hususan aktabı ı Erbaa ve bilhassa Gavs-ı Azam olan Şeyh Abdülkadir Geylani ve Hazreti Hüseyin'in neslinden gelen imamlar, hususan Zeynelabidin ve Caferi Sadık ki her biri birer manevi Mehdi hükmüne geçmiş, manevi zulmü ve zulümatı dağıtıp envar-ı Kur'aniyeyi ve hakaiqi imaniyeyi neşretmişler. Ceddi emcedlerinin birer varisi olduklarını göstermişler. Eğer denilse mübarek İslamiyet ve nurani asr-ı saadetin başına gelen o dehşetli kanlı fitnenin hikmeti ve vecih-i rahmeti nedir? Çünkü onlar kahra değil idiler. El Nasıl ki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, her taife nebatatın, tohumların, ağaçların istidatlarını tahrik eder, inkişaf ettirir. Her biri kendine mahsus çiçek açar, fıtri birer vazife başına geçer. Öyle de, sahabe ve tabiinin başına gelen fitne dahi, çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidatları tahrik edip kamçıladı. İslamiyet tehlikededir, yangın var diye her tayfeyi korkuttu. İslamiyetin hıfzına koşturdu. Her biri kendi istidadına göre Cami-i İslamiyetin kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı, kemale ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı hadislerin muhafazasına, bir kısmı şeriatın muhafazasına, bir kısmı hakayiki imaniyenin muhafazasına bir kısmı Kur'an'ın muhafazasına çalıştı ve hakeza. Her bir taife bir hizmete girdi. vezayifi İslamiyet'te, hummalı bir surette sahi ettiler. Muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Pek geniş olan Alem i İslamiyet'in aktarına, o fırtına ile tohumlar atıldı, yarı yeri gülistan'a çevirdi. Fakat, ma-tessüf, o güller ve gülistan içinde ehli i bid'a fırkalarının dikenleri dahi çıktı. Güya deste kudret celal ile o asrı çalkaladı, şiddetle tahrik edip çevirdi, ehli himmeti gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i anil merkeziye ile pek çok münevver müctehitleri ve nurani muhaddisleri, kutsi hafızları, asfiyaları, aktapları alem i İslam'ın aktarına uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba kadar ehli İslam'ı heyecana getirip Kur'an'ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı. Şimdi sadede geliyoruz. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın umuru gaybiyeden haber verdiği gibi doğru vukua gelen işler binlerdir, pek çoktur. Biz yalnız cüzi birkaç misaline işaret edeceğiz. İşte başta Buhari ve Müslim sıhhatle meşhur Kütubü's Sitte'yi hadisiyeye sahipleri beyan edeceğimiz haberlerin çoğunda müttefik ve o haberlerin çoğu manen mütevatir ve bir kısmı dahi ehli tahkik onların sıhhatine ittifak etmesiyle mütevatir gibi kat'î denilebilir. İşte nakli sahihi kat'i ile ashabına haber vermiş ki siz umum düşmanlarınıza galebe edeceksiniz. Hem fetih Mekke, hem fetih Hayber, hem fetih Şam, hem fetih Irak, hem fetih İran, hem fetih Beytül Makdis'e muvaffak olacaksınız. Hem o zamanın en büyük devletleri olan İran ve Rum padişahlarının hazinelerini beyninizde taksim edeceksiniz haber vermiş, hem tahminim böyle veya zannederim dememiş. Belki görür gibi kat'î ihbar etmiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Halbuki haber verdiği vakit hicrete mecbur olmuş. Sahabeleri az, Medine etrafı ve bütün dünya düşmandı. Hem nakli sahihi kat'i ile çok defa ferman etmiş. Aleykum bissiratilladeyni mimbadi Ebu Bekir ve Ömer deyip, Ebu Bekir ve Ömer kendinden sonraya kalacaklar, hem halife olacaklar, hem mükemmel bir surette ve rızayi ilahi ve marziyine bevi dairesinde hareket edecekler. Hem Ebu Bekir az kalacak, Ömer çok kalacak ve pek çok fütuhat yapacak. Hem ferman etmiş ki, züyet li el ardu ve uri ve megaribha vesayaeblu mulku ummeti maziyeli minha deyip şarktan garba kadar benim ümmetimin eline geçecektir. Hiçbir ümmet o kadar mülk zaptetmemiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Hem natli sahihi kati ile gazay Bedir'den evvel ferman etmiş. Haza masrau Ebi Cehl, haza masrau Utbe, haza masrau Umeyye, haza masrau fulan ve fulan deyip Müşrik Kureyş reislerinin her biri nerede katledileceğini göstermiş ve demiş: Ben kendi elimle Übey ibn Halef'i öldüreceğim. Haber verdiği gibi çıkmış. Emnakli sahihi kat'i ile bir ay uzak mesafede Şam etrafında Mute'nâm mevkiindeki gazveyi meşhurede muharebe eden sahabelerini görür gibi ferman etmiş. Ekader rayte Zeydun fa'siba thumma aqadha ibn Rawaha fa'siba ثُمَّ اَخَذَهَا جَعْفَرْ فَاُصِيبَ ثُمَّ اَخَذَهَا سَيْفٌ مِّنْ سُيُّفِ اللّٰهِ deyip, birer birer hadisatı ashabına haber vermiş. İki üç hafta sonra, Ya'la İbn-i Münebbih, meydan harpten geldi. Daha söylemeden, Muhbir-i Sadık aleyhissalâtu Vesselam harbin tafsilatını beyan etti. Ya'la kasem etti. Dediğin gibi, aynen öyle oldu. Hem nakli sahih-i kat'iyle ferman etmiş, in el hilafet ba'di 30 sanatan thumma takunu mulkan aduda wa inna hadha al amra bada e nubwatan wa rahmatan thumma yakunu rahmatan wa hilafatan thumma yakunu mulkan aduda thumma yakunu utubban wa deyip Hazreti Hasan'ın altı ay hilafetiyle Cihariyar gözinin hulefa-i raşidin'in zamanı hilafetlerini ve onlardan sonra saltanat şekline girmesini Sonra o saltanattan ceberut ve fesat ümmet olacağını haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sahihi kat'i ile ferman etmiş. "Yüktelu Osmanu ve huve yaqra'ul mushaf ve inna Allahu asa en yulbisahu qamisan ve innahum yuriduna deyip Hazreti Osman halife olacağını ve hal'i istenileceğini ve mazlum olarak Kur'an okurken katledileceğini haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sahihi katî ile hacamat edip mübarek kanını Abdullah ibn Zübeyir teberüken şerbet gibi içtiği zaman ferman etmiş. Wa'ilun linaas minke wa wa'ilun lekeminen nas deyip harika bir şeçaatle ümmetin başına geçeceğini ve müthiş hücumlara maruz kalacaklarını ve insanlar onun yüzünden dehşetli hadiselere giriftar olacaklarını haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Abdullah ibn Zübeyr Emeviler zamanında hilafeti Mekke'de ilan ederek kahramanane çok müsaademe etmiş. Nihayet Haccac-ı Zalim büyük bir ordu ile üzerine hücum ederek şiddetli müsaademeden sonra o kahraman alişan şehit edilmiş. Hem nakli sahihi kat'i ile Emeviye devletinin zuhurunu ve onların padişahlarının çoğu zalim olacağını ve içlerinde Yezid ve Velid bulunacağını ve Hazreti Muaviye ümmetin başına geçeceğini وإذا ملكت فاسجح فرمانıyla rıfk ve adaleti tavsiye etmiş ve Emeviyeden sonra yahrucu veledül Abbas bir rayatissud ve emlikuna adgaf ma meluku deyip devleti Abbasiyenin zuhurunu ve uzun müddet devam edeceğini haber vermiş haber verdiği gibi çıkmış hem nakli sahih kat'i ile ferman etmiş vaylün lil'arabi min şerrin kad deyip Cengiz ve hülagunun dehşetli fitnelerini ve Arap Devleti Abbasiyesini mahvedeceklerini haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Hem Natli Sahihi Kat'i ile Sa'dipniye bir vakkas gayet ağır hastayken ona ferman etmiş. لَعَلَكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَسْتَضْرَبْ بِكَ آخَرُونَ deyip, ileride büyük bir kumandan olacağını, çok fütühat yapacağını. Çok milletler ve kavimler ondan menfaat görüp yani İslam olup ve çoklar zarar görecek yani devletleri onun eliyle harap olacağını haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Hazreti Saat orduyu İslam başına geçti, devlet-i İraniyeyi zir ü zeber etti, çok kavimlerin daire i İslam'a ve hidayete girmelerine sebep oldu. Hem nakli sahihi kat'i ile imana gelen Habeş meliki olan Necâşi Hicretin yedinci senesinde vefat ettiği gün ashabına haber vermiş, hatta cenaze namazını kılmış. Bir hafta sonra cevap geldi ki aynı günde vefat etmiş. Hem nakli sahih kat'i ile cihariyar güzin ile beraber uhut veya hira dağının başındayken dağ titredi, zelzelelendi, dağ ferman etti ki ütbütfein nema aleyke nabiyum ve siddiyum ve şehid deyip. Hazreti Ömer ve Osman ve Ali'nin şehit olacaklarını haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Şimdi ey betbaht kalpsiz bir çare adam. Muhammed-i Arabi akıllı bir adam idi diye o Şemsi hakikate karşı gözünü yuman bir çare insan. 15 envâ-i mucizatından bir tek nev'i olan umuru gaybiyeden 15 ve belki yüz kısmından bir kısmını işittin. Manevi tevatür derecesinde kat'î bir kısmını duydun şu ihbarı gayb kısmının yüzden birisini akıl gözüyle gören bir zata dahi azam denilir ki ferasetiyle istikbali keşfediyor. Binanaley senin gibi haydi deha desek yüz dahi azam derecesinde bir deha-i kutsiyeyi taşıyan bir adam yanlış görür mü? Yanlış haber vermeye tenezül eder mi? Böyle yüz derece bir deha-i azam sahibinin saadet idare'ine dair sözlerini dinlememek elbette yüz derece divaneliğin alametidir.